Vücuda bir ağızlık verin. Vücuda bir ağızlık verin. Vücuda bir ağızlık verin. Vücuda ve ağızlık verin. Vücuda bir ağızlık verin. Vücuda bir ağızlık verin. Vücuda bir ağızlık verin. Vücuda bir bir bölüm açarak Allah Azze ve Celle'nin isimlerini saymaya, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kendisinin kitabında ve Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde ispat ettiği isimleri getirmeye devam ediyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi bizleri tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü e, bu babda İmam Bukhari rahimullah, ba'bu qawli Teala ta taala mu'min, Allah Azze ve Celle'nin Esselamul Mumin isimlerini getiriyor. Ki biliyorsunuz bu e, Haşr suresinin son 3 ayetinde zikredilen e, isimlerden bir tanesidir. Evet. Haşr suresini o 3 son 3 ayetini okuyabilecek var mı bana? Var. Buyurun. O selam Allahüllezile Allahüllezile Başımdan mı تو الله الذي لا اله الا هو عالم القيود الرحمن الرحيم تو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المكين المحيم العزيز الجبار المتكبر الله وما يصفون له الاسماء والاسماء Yusad bi hu lehu mafif sema vati vel arad ve hu vel aziyizul Allah razı olsun. Baruk Amari. Evet. Baruk Amari. <gülüyor> Selam ayküm. Araba yok dedi. Buyur acaba. Şimdi başladık. Buranın kaçarını? 168 soka. 168 soka. İkilerden sağa evet. döndü mü? Soldan evet. üçüncü soka, üçüncü bina. B'den sağa dönüşe, solda Her kapıda demek. E, ki. Dört, dört numara. Dört. Arabaları görmüştüm ya. Gelmiş. Şey Şimdi e, sağdan. Abartmanı kaç kardeş? Dört. Sekiz, sekiz. Ayetidir. Yani Haşır Suresinin son üç ayetinde e, ki buradaki ayetler Allah Azze ve Celle orada e, isimlerini saydıktan sonra lehul esmaul husna diye bitirir. Yani <gülüyor> en güzel isimler Allah azze ve celle'indir. Evet ki A'raf suresinde Allah azze ve celle <gülüyor> "Velillahi'l esmaul husna, cedûhu biha." En güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah azze ve celle'ye bu isimlerle dua edin. <gülüyor> Ki burada sanki İmam Bukhari Rahimullah bu ayeti zikretmekle yani Haşr suresinde geçen Esselamul Mumin ayetini zikretmekle Allah Azze ve Celle'nin burada kudret, kuvvet, ilim e, sıfatlarını zikretmiş ve bu ayeti de zikrederek yani Allah Azze ve Celle'nin isimleri belli bir sayıyla sınırlı değildir demek istemiştir. Evet. Şuna bir bakarsanız... Açık Evet şimdi göstereceğim. Araf suresinde bununla alakalı وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir. Evet. O yüzden dolayı bu isimlerle ne yapın? Allah Azze ve Celle'ye dua edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Burada e, İmam Bukhari rahimahullah bu ayeti getirmekle muradı. En iyisini Allah bilir. Allah Azze ve Celle'nin kudret, kuvvet, ilim. İsimlerini sıfatlarını zikrettikten sonra bu isimleri getirmiş ve şunu demek istemiştir ki Allah Azze ve Celle'nin belirli sayıda ki biliyorsunuz halk arasında 99 isim olarak meşhur olmuş gibi bir hadise bilendir bu da. Bu sayıyla sınırlı değildir. Allah Azze ve Celle'nin çok daha fazla ki bazılarını sadece peygamberlerine öğretmiş bazılarını halka insanlara öğretmiş ki bazılarını da ne yapmıştır? Kendi katında tutmuştur. Hiç kimseye öğretmemiştir. Ki biz duamızı ederken daha önce söylediğimiz gibi Ya Rabbi peygamberlerine öğrettiğin veya da e, katında hiç kimseye öğretmediği isimlerinle senden istiyoruz diyerek ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'ye en güzel isimler O'nundur. Ve bizler de o isimlerle dua ediyoruz. Ve yine burada İmam Bukhari e, Rahimehullah Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsini e, zikrettiği e, isimlerden bir tanesi olan Esselam ismini e, zikretmiştir. Ki Selam biraz önceki ayeti i kerimede geçtiği gibi Esselamul Mumin diyerek Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş <gülüyor> ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da Ennehu min esna illahi teala muhakkak ki Selam ismi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir diyerek bunu ne yapmıştır? Yani Esselam ismini Allah Azze ve Celle için ispat etmiştir. Şimdi isim ve sıfat kendisine bizler baktığımız zaman bunlar nedir? Allah Azze ve Celle kendisini Kur'an-ı Kerim'de isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıtmıştır. İsimlerinin sıfatlarını bize bildirmiştir. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sünnetinde Allah Azze ve Celle'nin isim ve zikre, e, isim, e, sıfatları ne yapmıştır? Bizlere zikretmiştir. Yine selam biliyorsunuz Müslümanlar arasında bir selamlaşma şekli olarak da kullanılmaktadır. Şimdi... E, Selam i̇nsanlar arasında da kullanılmıştır. Ki biliyorsunuz insanlar arasında selamlaşma şekli olarak Esselamu Aleykum şeklinde ne yapılmıştır? Bir, Müslümanlar arasında selamlaşma şekli olarak da şeriatta yerini almıştır. Ama bu Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir ismi olması e, Kur'an'da dışına çıkarmamıştır. Şimdi bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, Enes radıyallahu anhu'nun zikrettiği hadiste Bukhari Edebül Mufred'de zikrettiği zikrettiği kadarıyla diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam innes selam ismün min teala. muhafık ki selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Vada ahulla fil ardi. Onu Allah Azze ve Celle yeryüzüne koymuştur. Sefsus selame beynifun kendi aranızda selamı yayın buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Yine İmam Bukhari Rhammuhullah sayende babun selamu ismun min esna ilahi taala. İmam Bukhari sayende bir bab açmış. Ve selam ismi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir diyerek burada hem Kur'an-ı Kerim'de geldiği kadarıyla hem de sünnette geldiği kadarıyla Selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Manasıyla alakalı inşallah biraz sonra manasının ne demek olduğunu söyleyeceğiz. Ve yine ee, Abdullah ibn-i Mesut radıyallahu anhu'nun rivayet etti Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inna Allah'u huve selam diyor. Muhakkak ki Allah selamdır. Te idâ celese ahadukun fîs falâti fe liqul ettahiyyâtu lillahi. Bundan dolayı sizden biriniz diyor. Namazda iken teşehhüde oturduğu zaman ne yapsın? Ettehiyyâtu lillahi duasını okusun der. Ve yine i̇bn Abbas der ki, Esselamu ismullahi ve huve tahiyyatu ehlil cenne. Esselam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ve bu cennet ehlinin selam aralarındaki nedir? Selamlaşmasıdır der. i̇bn Abbas Beyhak'inin şu Adul İman'da geçtiği kadarıyla. Ve yine ee, bu şekilde selam ismini e, Kur'an ve sünnette ne yapılmıştır kardeşlerim? Ve yine bir Rahimullah der ki ve yine bunda delil vardır ki e, insanların birbirlerine selamun aleyküm ve selamun aleyküm diye verdikleri selamlaşma şekli nedir? Selam Allah'ın isimlerinden bir tanesidir ki bunda bu mana bunun delili vardır. Şimdi manasına gelince alimlerimiz Allah kendilerinden razı olsun çeşitli manalar söylemişlerdir bununla alakalı ve ee, yattan zikredildiğine göre bunun manası İsmüllahi e, Allah'ın ismidir ki yani bununla neyi kastedilir Allah'ın hıfzı Allah'ın koruması senin üzerine olsun yani birisine esselamu aleyküm dediğin zaman Allah'ın koruması, hırsı senin üzerine olsun. Yani Allahumma'ak, Allah seninle beraber olsun manasını taşır demiştir. Bir başka mana olarak da yine e, bir ameli yapılacağı zaman onun hayırlı olması veya ondaki herhangi bir şerrin defedilmesi için bu ismin zikredilmesidir. Selam denmiştir. Başka bir manada da es-selametu yani selamet esenlik demektir denmiştir. Ve yine e, belir olarak da Yasin suresinde Feselamun leke, e, leke min ashabin yemin Affen, Vaka suresi 91. ayet-i kerimesine kardeşler. Yasin suresinde yanlış söyledim. Feselamun leke min ashabin yemin. E, o kitabı sağ tarafından verilenler var ya diyor. Allah hepimiz onlardan eylesin. E, e, onlara selam olsun. Yani eğer bir kimseye kıyamet günü kitabı sağ tarafından veriliyorsa o nedir? Cehennemden selamettedir. Kurtuluşta o demektir. Ya Rabbi bizi cehenneminden azabından koruyalım. Şimdi bu üç tane mana zikredildi ve hepsinde de mana hemen hemen aynı. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir yerde koruması e, senin üzerine olsun ve Allah Azze ve Celle seni korusun e, ve her türlü ki Allah seni koruduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin her türlü hayrı, bereketi, selameti nedir? Zaten gerçekleşecektir. Onunla birlikte ne yapacaktır? Gelecektir. İbn-i Dakîk el rahimahullah. Şimdi bunlar alimlerin sözleri. E, selam kelimesini açıklarken... Es selam yuplak ala Selam selam kelimesi birçok manaya gelir diyor. Bunlardan bir tanesi selamettir. İnsanın güvende olması, selamette olmasıdır diyor. Ki onlardan bir tanesi et tahiyye yani selamlaşmadır, selamdır diyor es manasından. Bir tanesi ki e, bu da Allah azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Dazen olur ki diyor sadece nedir? selamlaşma manasına gelebileceği gibi bazen de sadece selamet, esenlik, güvenlik duyma manasına da ne yapabilir? Gelebilir der. İbnü i Dakifel-Eyid Rahimuhullah. Ve yine e, Et-Tahiyye dediğimiz selamlaşma manasına da gelebilir. Et-Selam. Çünkü Allah Azze ve Celle وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ Onlar için diledikleri, arzu ettikleri her şey vardır diyor. Selamun gavlen min Rabbir Rahim. Onları diyor rahim olan, çok bağışlayıcı olan Rablerinden sözlü bir selam vardır diyor Allah Azze ve Celle Yasin de. Evet. Ve bütün manalar, yani selam kelimesi, selamet kelimesinin, yani Allah Azze ve Celle'den selamet dileme. Yani Allah'ın azabından selamet dileme, Allah'ın cehenneminden kurtulma, her türlü şerden ezadan beri olmayı isteme vardır eselamda. Ki e, daha önce, alaiküm Daha önce geçtiği gibi selam e, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Ki Allah'ın e, dinimiz tarafından Müslümanlar tarafından Selam kelimesinin yayılması emredilmiş. Yani Müslümanlar arasında Esselamu Aleykum e, e, ziyadeliklerle ve rahmetullahi ve barakatuhu ifadeleriyle <gülüyor> bu ismin Müslümanlar arasında yayılması emredilmiştir. Şimdi kardeşlerim bir kimse, bir kardeşine veya bir Müslüman bir Müslümana selam verdiği zaman ''Esselamu aleyküm veya ''Esselamu aleykum ve veya ''Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve dediği zaman ne demek ister? Yani der ki benden sana e, ne yapmaz? Hiçbir şekilde bir zarar gelmez. Yani ben senin için bereket ve, dua, bereket ve hayırın için ne yapıyorum? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorum demek istemiştir. Yani Esselamu Aleyküm dediğin zaman yani korkma benden sana zarar gelmen. Aslında bunu söylemekle ne yapıyor? Karşındaki kimseye bir eman veriyor. Bir güvence veriyor. Ve bununla da yani Esselam ismiyle de karşındaki kimse için Allah Azze ve Celle'den onun için bir bereketin ve bir hayrın gelmesi için ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Dikkat edin Dünya yaşantısında bir Müslüman bir Müslümanla küstüğü zaman ilk neyi keser? Selamı keser. Halbuki selam dinden midir? Evet dindendir. Bir iman etmedikçe ne yapamazsınız? Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Aranızda yaydığınız müddetçe birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi? Afşu selamı beynekum aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Demek ki selam nedir? Birbirini sevmek için bir ülfet şey, bir sebebi, sebeptir. Çünkü selam Allah'ın ismidir. Siz Allah'ın ismini onu zikrettiğiniz zaman, Allah Azze ve Celle'nin ismini zikrettiğinizde ne yapıyorsunuz? Allah'ın e, o ismiyle Allah'a dua ediyorsunuz. Çünkü bir insan Allah Azze ve Celle'ye dua edeceği zaman o andaki haline Hangi şey Allah Azze ve Celle'nin hangi ismi münasip ise ne yapar? Onunla dua eder. Eğer Allah'tan hayırlı bir rızık istiyorsa, Allah'tan hayırlı bir nesil istiyorsa ne yapacak? Rezzak sıfatıyla, rezzak ismiyle veya vahhab ismiyle Allah Azze ve Celle'nin karşılıksız vermesi ismiyle vahhabla isteyeceksiniz. Veya o andaki durumunuz neyse Allah'a onunla ne yapacaksınız? Bu Duanın nedir? Adabı budur. O yüzden bir Müslümanın bu adabı da ne yapması? Duanın adabını, edebini öğrenmesi gerekir. Yani İslam'da her ibadetin bir adabı var veya bir anahtarı var. Olmazsa olmazları var. Namaz, Abdest almazsanız namazınız ne olmaz? Kabul olmaz. abdesti almayanın namazı yoktur. Hacca gidersiniz, Arafat'a çıkmazsanız ne olmaz? Hacınız olmaz. İsterseniz orada ömür boyu kalın. Ben hac yaptım, ne yapamazsınız, Diyemezsiniz. arafe günü arafata çıkmadığınız misillece. İşte duanın da eceklerinden adatlarından bir tanesi de bolillahil esmamız. En güzel isim de Allah'ındır. O halde ne yapacaksınız? Onlarla isteyeceksiniz Allah'ın vecilatı. <gülüyor> o yüzden esselam ismi de. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir ismi olduğu zaman, aranızda onu yaydığınız zaman ne yapıyorsunuz? Esselamu Aleyküm dediğiniz zaman bir Müslüman kardeşimize korkma benden sana zarar gelmez. Ve ben senin Allah'ın Esselam ismiyle senin için bir hayır ve bir bereket vermesi için Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorum dersiniz. Ve karşınızdaki neden? Ve aleykum Selam. Selam senin de üzerinde olsun. Yani ben de senin, senin benden istediğin gibi, senin benim için istediğin gibi Allah Azze ve Celle'den esenlik, selamet, hayır, bereket, ben de aynısı senin için ne yapıyorum? İstiyorum. Zaten iki Müslüman küştüğü zaman, darıldığı zaman inanın selamı aralarında kesmesin, bir müddet sonra inanın aralarında ne olmayacak? Hiçbir adavet, hiçbir düşmanlık olmayacak. Ama Müslümanlar ilk selamı kestiği zaman artık ne senin için hayır ve bereket murat ediyor ne de o senin için ne yapıyor? Hayır ve e, bereket murat ediyor demektir. O yüzden bu Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlar arasında koyduğu nedir? İsmidir ve onu aranızda yayın diyerek de ne yapmıştır? Allah, Allah Resulü Aleyhisselam فَحْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ aranızda selamı yayın buyurmuştur. Hakikaten kardeşler hayatımızda yaşarken Bazen kelimeler vardır ki biz hafife alırız. Halbuki Adem oğlunu helak eden iki şey vardır. Bir bacak arası <gülüyor> ne nedir? İki çene arası yani değildir. İnsan diyor hiç umursamadan bir söz söyler de Allah'ın kabuğuna gider diyor ve onu cehennemin dibine atar. Ve insan yine hiç Umursamadan bir söz söyler ve o söz Allah, Allah Azze ve Celle'nin çok hoşuna gider de onu ne yapar? Cennetine koyar diyor. O yüzden ilim ehline baktığımız zaman kardeşler, ilim ehli, gerçek ilim ehli ne yaparlar? Aksız söylerler ama hakkı söylerler. Bizler ise ne yapıyoruz? Çok söz söylüyoruz, çok konuşuyoruz ama... Yani belki de 100 kelimenin içerisinde belki de bir tane hak söz bulabilirsiniz. Ama alim kimse ilim ehli konuştuğu zaman sözünün hepsi hak. Boş söz ne yapamıyorsunuz? Bulamıyorsunuz. Evet. Allah Azze ve Celle bizi boş sözden, dedikodudan, gıybetten bizleri korusun kardeşlerim. Bu söz e, yani es selam denildiği zaman veya bir Müslümanın bir Müslümana selam verdiği zaman Üç şeyi içerir diyor. Birincisi Allah'ın adını zikretmektir. Yani Esselamu Aleyküm dediğin zaman bir yerde Allah'ın adını zikrediyorsun. Dediğimiz gibi Esselam nedir? Allah'ın <gülüyor> isimlerinden bir isimdir. Ki ikincisi karşınızdakine sizinden karşınıza herhangi bir eza, herhangi bir kötülük gelmediğini ilan ediyorsunuz. Yani benden sana bir kötülük gelmez korkma diyorsunuz. Üçüncüsü de onun için selamet ve hayrın murat ediyorsunuz. Yani onun için ne yapıyorsunuz? Bir yerde onun için dua ediyorsunuz. Ki dediğimiz gibi bunun Müslümanlar arasında tahiye dediğimiz selamlaşma olması bunun Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim olmasına muhalif zıt değildir. selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Yani bunun müminler arasında bir selamlaşma olması onun Allah'ın ismi olmaması manasına gelmez ki bu bir zikirdir ve Allah azze ve celle'nin ismidir. Allah azze ve celle'nin ismini zikretmektir. Ve burada istenen nedir? Selam demekle ne? Yani Allah'ın hayrını, selameti, esenliği, güvenliği istemektir, dilemektir. Ki insan biraz önce dediğimiz gibi eğer bir şeyi murat ediyorsa ne istiyorsa o isteğine uygun şekilde ne yapmak zorunda Allah Azze ve Celle'nin ismini, isimlerinden o andaki halinize hangisi münasipse istemek durumundadır. Ve yine İmam Bukhari rahimahullah hakikaten kardeşlerim bir bab zikrediyoruz veya İmam Bukhari bir bab getiriyor ve yani e, gelişi, güzelmiş, at, gelişi güzel atılmış bir e, başlık değil bu. İmam Bukhari rahimahullah hadisi zikretmeden önce o hadislere 3-5 veya o bab altında başlık altında kaç tane hadis zikrediyorsa o anlayışını o başlık altında topluyor. Ve burada da İmam Bukhari rahimahullah bu ayeti getirmekle biraz sonra inşallah zikredeceğimiz hadisten önce şunu kastediyor ki Allah azze ve celle'nin kullara e, herhangi bir şey, şekilde benzemediğini vurgulamak istiyor. Ki isim ve sıfatlarda daha önce söylediğimiz bir kural var. Yani e, insanların isimlerinden sıfatlarından Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından herhangi birinin onunla benzeşmesi isim veya herhangi bir mana olarak. Mesela ilim. Bizde ilim var mı? Evet ilim. Alimlik var mı? Evet alimlik. Allah'ın ilim sıfatı var mı? Evet var. Allah'ın alim ismi var mı? Evet var. İnsanlarla Allah Azze ve Celle'nin bu isim ve sıfatlarda bir olması is, mana olarak veya isim olarak benzerliği asla ve asla Allah Azze ve Celle'nin bir kula insana, herhangi bir mahluka benzemesi. Ne yapılamaz? Asla asla düşülemez. düşülemez. Allah Azze ve Celle bütün bunlardan deridir Ki Allah Azze ve Celle'nin benzetmelerden uzaktır. El dediğimiz, ayak dediğimiz, istiva yükselmesi, yeryüzüne inmesi, istiva etmesi, gülmesi, öfkelenmesi, ilim dediğimiz gibi duyması, görmesi... Nedir insanlarla bu sıfatlarda birleşmesi onun nedir insanlara benzediği haşa kesinlikle ve kesinlikle söylenemez bunlar hepsi ki eselamdır Allah Azze ve Celle yani ne demektir her türlü ayıptan her türlü kusurdan her türlü noksanlıktan Allah Azze ve Celle selamdır yani onlardan beridir. bunu demek kesinler demiştir söylemiştir i̇bn Kutey ve Rahimullah diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Allah Azze ve Celle kendi nefsini selam olarak nitelendirmiştir. Selam olarak isimlendirmiştir. Çünkü insanların, insanlarda mevcut olan her türlü noksanlık, her türlü kusur, her türlü fenalık Allah Azze ve Celle de mevcut değildir. Allah her türlü noksanlıktan, her türlü kusurdan ve fenalıktan Allah Azze ve Celle selamette olandır. Bunlardan beri olandır. Ki <gülüyor> bunu zikrederken e, selam sahibidir ki Allah Azze ve Celle her türlü ayıptan, her türlü noktanlıktan yani insanların olabileceği her türlü noktanlıktan ve kusurudan beridir. O yüzden Allah Esselam'dır demiştir. Evet kardeşler. İbn Kesir rahimehullah es selam kelimesini ismini açıklarken diyor ki: Es selamu min jami'il uyubi ven nakais bi kemalihi fi zatihi ve sıfatı ve fi ef'alihi. Allah azze ve celle fiillerinde, sıfatlarında ve zatında bütün kemaldir ve bütün noksanlıklardan, bütün ayıplardan selamdır, bunlardan beridir diyerek i̇bn Kesir rahimahullah bunu açıklamıştır. Ki selam kelimesi e, cevami-ül kelim dediğimiz kelimelerden bir tanesi ki bunun aslı nedir? Her türlü şerden her türlü ayıptan e, beri olmaktır. Ve e, mesela Araplar e, sellemekallah derler ki yani her türlü şerden her türlü kötülükten Allah seni korusun Manasında kullanırlar. ki Allah, e, Peygamberlerin sırat için dua, e, ettikleri bir dua vardır ki Allahümme sellim sellim. allah'ım yani sırattan geçerken bizlere yardım et, bizleri selamette kıl diye ne yapmışlardır? Dua etmişlerdir. Allah azze ve celle bizi sırattan geçerken e, ne gibi? Şimşek gibi mi? Geçenlerden eyle evet İslam kelimesi de kardeşlerim zaten bu kelimeden yani selam kelimesinden alınmıştır <gülüyor> yani nedir el ee, istislamu lillah Allah için vel inkiyat Allah'a teslim olma Allah'a bağlanma ve şirkin, bid'atın her türlüsünden ne yapmaktır uzak durmaktır İslam selamette olmaktır selam kelimesi de bundan alınmıştır İslam kelimesi Cennet nedir? Darus Selam'dır. Darus Selam cennete Darus Selam da denilir. Yani her selam. türlü kötülükten, her türlü afetten, her türlü noksanlıktan ve her türlü şerden beridir cennet. O yüzden Darus Selam'dır. Selamet yurdudur. İnsanların zahat edileceği yurt, yurttur. İmam Ahmed bin Hanbel rahimeullah'a soruluyor. Ey imam nasılsın? İnşallah diyor cennete girdiğimizde iyi olacağız. O yüzden kardeşlerim, dünyada bir Müslüman ne kadar rahat olursa olsun, cennet nedir? Asıl rahatlık yeri kalınacak, asıl yer orasıdır. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Evet. Allah Azze ve Celle selamdır, her türlü sıfatında bütün ayıp ve kusurlardan, noksanlardan beridir. Ve selam fi'alihi min kulli aybin ve naqsin ve ve zulm. Allah azze ve celle selamdır fiillerinde her türlü noksanlıktan, her türlü kusurdan beridir. Allah azze ve celle selamdır her tür, her açıdan Allah azze ve celle kusurlardan münezzehtir, beridir. Evet. Allah azze ve celle'nin hayatı Ölümden selamdır. Ve herhangi bir uyuklama ve uyuma onu tutmaz. Bundan selamdır. Allah Azze ve Celle kudretinde selamdır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü yorgunluktan, bitkinlikten Allah Azze ve Celle selam olandır. Allah Azze ve Celle'nin ilmi selamdır. Her türlü e, nisyandan, unutkanlıktan, unutmamaktan veya tefekkür etmemekten selamdır, beri olandır. Allah Azze ve Celle iradesinde selamdır. Hikmetinde ve maslahatında selamda olandır. Allah Azze ve Celle'nin kelimeleri selamdır. Her türlü yalandan, her türlü zulümden beridir. Allah Azze ve Celle sırt, doğruluk ve adalet sahibidir. Allah Azze ve Celle Hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün insanlar ona karşı fakirdir, ona karşı muhtaçtırlar. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah Azze ve Celle mülkünde selamdır. Mülkünde hiçbir ortağı, hiçbir benzeri yoktur. Allah Azze ve Celle ilahlığında selamdır. Hiçbir ilah yoktur. Ancak o vardır. Ki bel ho Allahu Ledi La Ilaha Allah Azze ve Jale buydu gibi, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Allah Azze ve Celle bağışlamasında manferetinde selamdır. Hiçbir şey, hiçbir kimseye bir haceti yoktur. Allah Azze ve Celle her şeyinde bizdir, tektir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin azabı, intikamı, şiddetle tutması şiddetle tutması ve e, hızlı bir şekilde azap etmesi de selamdır. Ki bunda herhangi bir zulüm yoktur. Ki Allah Azze ve Celle'nin burada adalet sıfatı vardır. Ve Allah Azze ve Celle hamd edilmeye, Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle övülmeye layık olandır. Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderi selamdır. Her türlü e, abesten ve her türlü zulümden deridir, selamdır. Allah Azze ve Celle'nin şeriatı, dini selamdır. Her türlü ihtilaftan, her türlü tenakuzdan, zıtlıktan deridir. Ve bu şekilde bütün Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları selamdır. Her türlü noksanlıktan, her türlü ayıp, fenalıktan beridir kardeşlerim. Şimdi Esselam El-Mumin. Allah Azze ve Celle Esselam ismiyle beraber El-Mumin ismini de ne yapmıştır? Burada birlikte zikretmiştir. Ki burada bunu, şunu beyan etmek istemiştir ki Allah Azze ve Celle Esselam ismiyle beraber el mumin ismi de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Allah Subhanahu ve Teala ismini kendi nefsini mümin olarak isimlendirmiş. Bununla beraber kullarından kendisine iman edeni de mümin olarak isimlendirmiştir. Fakat Allah Azze ve Celle Selam'dır. Bununla beraber nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle her türlü noksanlıktan her türlü kusurdan muhakkak ki Allah Azze ve Celle beri olandır. Evet. Mümin kelimesiyle alakalı İbnül Cevzi rahimahullah Mümin kelimesiyle alakalı Allah Azze ve Celle'nin bir ismi olarak Mümin kelimesiyle alakalı 6 tane mana zikredildiğini bizlere aktarmıştır. Bunlardan bir tanesi insanların Allah Azze ve Celle'nin zulmünden emin olması manasında ve azabından emin olması manasına geldiğini söylemiştir. İkincisi el-mucib yani dualara icabet eden de manasında kullanmışlar. Ee, kendilerini üçüncüsü de ki Allah Azze ve Celle'yi birledikleri zaman müminleri doğrulayan, tasdik eden manasında kullanılmıştır. Dördüncüsü olarak el-mümin kelimesiyle, ismiyle olarak Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsini birlemesi yani ayet-i kerimede geçtiği gibi Şehidallahu ennehu la ilaha illahu Allah Azze ve Celle şahitlik etmiştir ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Beşincisi de Vadinde vaadinde yani Allah azze ve celle kuluna bir vaat etmişse, bir söz vermişse muhakkak onu yerine getirir manasında ki 5. 6.sı olarak da Allah azze ve celle kulun mümin kulunun kendisi hakkındaki zanlını yerine getirendir, tasdik edendir manasında kullanıldığını söylemiş Evnun Kayyem Rahimahullah. Şimdi bunlara baktığımız zaman Bunların hepsi haktır ki Allah Azze ve Celle'nin ismi olan mümin e, peygamberlerini bir şeyle gönderdiği zaman onu doğrulayan manasında gelmiştir. Yani Allah Azze ve Celle bir peygamberini gönderdiyse onu doğrulur mahiyette mucizeler göndermiş, kitaplar göndermiş hatta onlara ne yapmıştır? Onlara mucizeler vermiş ve onlara da şahitlik etmiştir. Bu da el-mumin kelimesinin manalarından bir tanesidir. Evet bu e, dönüm başlığından sonra İmam Bukhari rahimahullah e, tevhid bölümünün 11 numaralı hadisini zikreder. Bundan önce Selam el mümin isimlerini zikrettikten sonra e, hadis Abdullah ibni Mes'ud ediyor ve diyor ki Kunna Musal halfennebi sallallahu aleyhi ve ve sellemlamallah Bizler diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın arkasında namaz kılarken teşhitte essalla mual Allah diye dua ederdik diyor Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dedi ki inallahu vesselam selam olan Allah'tır dedi diyor Velakin kuulu fakat siz şöyle söyleyin التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Bu بو تشههد dediğimiz oturduğumuz zaman selam vermeden önce okuduğumuz dualardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Bunun sahabesine öğretmeliyiz. Gelelim Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhı kimdir? Kendisi i̇bn Gafil El-Huzeli dil ki ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. Habeşistan'a Habeşistan hicret edenlerden ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile beraber katıldığı bütün savaşlara kendisi de katılmış. Ona sürekli yanında olmuş. Ona hizmet etmiş ve kendisine bir lakap verilmiştir. Abdullah ibn Mesud'un lakabı nedir? Bilen var mı? <gülüyor> Yok. Sahibü Sivak veya Sahibun Naal denirmiş ona. Yani bu bir onun bir şeyi sıfatı. Yani Sivak sahibi veya Ayakkabı sahibi. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın kullandığı Sivakı yani misvakı ve ayakkabısını sürekli o taşırdığı için kendisine sahibü Sivak veya naal denirmiş. Bu da onun bir nedir? Lakabıdır. Evet. E, Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Ebu Musa Aleyhisselam diyor ki, ben ve kardeşim Yemen'den Medine'ye geldik diyor. Ve belli bir müddet orada kaldık. Ve i̇bn Mesud'u ve annesini biz zannettik ki diyor sanki Ehl-i beytten, yani Allah Resulü Selam'ın ailesinden bir tanesi diyor. Çünkü o kadar çok Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine girip çıkıyorlardı ki Abdullah i̇bn Mesud ve annesi biz zannettik ki diyor onun ehlindendir yani ailesindendir ne bir hanımıdır veya çocuğudur bu tür bir akrabası zannettik o kadar çok onun yanında gezmesinden dolayı diyor. Ve Hüzeysa Rab'iyallahu anhu da diyor ki bizler diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselama uyan, bu kadar uyan başka, Abdullah ibn-i Mesut'tan başka bir e, tanesini e, başka birini görmedik diyor. Ki kendisi e, sahabenin alimlerinden bir tanesi, fakihlerinden bir tanesi. Kufe'de veya başka bir rivayette Medine'de e, Hecri 33 veya 32 senesinde, 60 küsür yaşında vefat etmiştir. Allah kendisinden Allah. razı olsun. Evet. Abdullah ibn i Mesut radıyallahu diyor ki bu hadiste biz Esselamu Allah derdik diyor. Yani burada sanki Esselam kelimesini bir hamd bir sena gibi. Yani tıpkı Elhamdülillah demek gibi. Yani hamd Allah'a mahsustur demek gibi Esselam kelimesini de ne yapmışlardır bir e, hamt ve bir şükür kabilinden söylemişlerdir e, ki Allah resulü aleyhisselatu vesselam burada nedir Eslamlam e, Allah e, Selam Allah'ın ta kendisidir dediği zaman ne yapmışlardır bunu terk etmişler yani her türlü şeyden, her türlü noksanlıktan beri olan Allah'tır ki bu da gösteriyor ki bu Allah Resulü Allah azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. et <tuhiyyatü> lillahi denildiği zaman el-beka'u <tuhiyyatü> lillahi minel afati kulliha. Yani baki olan ancak ve ancak Allah'tır ve bütün şeylerden, her türlü noksanlıktan selamette olan Allah'tır denilmek istenmiştir e, lügatta. Evet. Ki ettehiyyatü lillah yani tazimlerin bütün çeşitleri tazim edilen bütün çeşitler yalnız ve yalnız Allah içindir. Burada lillahi derken bütün ibadetlerin Allah için yapılması gerektiğinin bir vücubiyeti, farziyeti vardır. Yani e, ibadetlerin hiçbirisi Allah'tan başkası için yapılmaz ki bu ihlastır. Lillahi derken yalnız ve yalnız Allah için yapılır denilmiştir. Ve derken yani e, bütün şeyler, bütün ibadetler yalnız ve yalnız Allah içindir. Yani namazda yaptığınız, Kıyam olsun, ruku olsun, secde olsun, dua olsun ve bütün ibadetler yalnız ve yalnız Allah içindir. Ve salavatu katte. Yani bütün güzel ameller yalnız ve yalnız Allah içindir. Ve Allah güzel olandan başkasını kabul etmez. Evet. Esselam dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle her türlü noksandan, her türlü ayıptan beridir. Ki Allah Azze ve Celle bu isimle dua edilir. Aleyke eyyühen nebiyyü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, kendisini selam ile ne yapmıştır? Burada tek kılmıştır. E, ki burada bir e, açıklama vardır ki kardeşlerim bazı sahabeler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hayatlarında iki hayattayken esselamu aleyke diye ne yapmışlardı? Bu tahiyye duasında tahiyyatta okumuşlardı ki bazı sahabeler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra esselamu aleyyen nebiye selam nebinin üzerine olsun diye ne yapmışlardır? değiştirmişlerdir. Çünkü Esselamu Aleyke denildiği zaman ne vardır? Karşısındakine bir muhatap vardır. Yani selam senin üzerine olsun şeklinde ama bazı sahabeler ne yapmışlardır? Bunu e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam vefat ettikten sonra bunu Esselamu Alem Nebiye olarak değiştirmişlerdir. Peki biz nasıl e, hareket etmemiz gerekir? E, en iyisini Allah bilir. Ki bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl bizlere öğretmişse e, öylece dua etmek e, daha eftaldir e, şeklinde e, söylenebilir. Tabii ki en iyisini Allah bilir. Çünkü bazı sahabeler böyle bir uygulama yapmışlardır. Yani Esselamu Aleyke şeklinde okumuşlar. Peygamber Aleyhissalatu hayattayken bazıları da Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra etselamu alem nebiyi şeklinde değiştirmişlerdir. Çünkü Allah Resulü ölmüştür, muhatap değildir. Yani karşımızda değildir şeklinde. Ama e, sahabenin birçoğu da da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere bu duayı nasıl öğretmiş ise biz de öylece okuruz diyerekten Esselamu Aleyke şeklinde yani Allah Resulü Aleyhisselam nasıl öğretmiş ise o şekilde okumayı tercih etmişlerdir. En iyisini Allah bilir. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'ın en güzel isimlerini öğrenen ve onlarla ibadet eden, onlarla hakkıyla dua eden kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Batıl hak, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakılan kullarından eyle bizleri rahmetinle cennetine girdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Aramızdaki her türlü kin, nefret, haset ve kimdarlığı aramızdan silek ya Rabbi. Sübhaneke sübhane bihamdik. Aşhedu a La ilahe illa Anta istigfuruk ertubilek ve آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.